Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiye bade. Biz hadis-i kutsiyi görüyorduk değil mi? Taftazan taftazan değil pardon. Heytemi. i̇bn Hacer el-Hitemi'nin hadis-i kutsiye hakkındaki görüşlerini söyledik. Evet başka. i̇bn Hacer'e göre, i̇bn Hacer el-Hitemi'ye göre hadis-i kutsinin lafızları da Allah subhanevetele aittir. Lafızlar da Allah subhanevetele aittir. Tamam mı? Evet, hadis-i kutsi hakkında zaten ihtilaf sadece burada vardır. Onun haricinde diğer kalan özellikler noktasında bir ihtilaf yoktur. Yani hiç kimse hadis-i kutsi'nin lafızları mucizdir dememiş. Hiç kimse hadis-i kutsi abdestsiz okunamaz dememiş. Hiç kimse hadis-i kutsi namazda okunur dememiş. Hadis-i kutsi'nin, kutsi hadislerin diğer vasıfları hakkında bir ihtilaf olmamış. Kutsi hadisler hakkında benim bildiğim tek ihtilaf isnadının dışında benim bildiğim tek ihtilaf lafız Allah'a mı ait yoksa Resulullah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mi ait? Burada da tercih edilen racih olan görüş lafızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait oluşudur. Günümüzdeki bazı modernistler Kur'an'ın da böyle olduğunu söylüyorlar. Kıraat farklılıkları var ya onlara demek böyle söylüyorlar. قال Allame ابن Hacer'' ولى روايتها yine şimdi neyi göreceğiz ee, Hadisi küssü nasıl rivayet edilir hangi şekilde rivayet edilir bunu göreceğiz evet iki siga ile rivayet edilmiş ihdahuma o iki arkadan bir tanesi en yukal şöyle denilir kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fima yervi an Rabbihi Teala böyle derilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbinden rivayet ettiğine göre fima an Rabbihi Teala bu şekilde sigası varmış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbinden rivayet ettiğine göre ve hii selef. Selef bu ibareyi kullanmış. Ama selef döneminde hadisi kutsi tabiri yok. Unutma. Tamam. Bundan dolayı atherha el imamun fil 40 ve giriha. İmam nevavi erba'inde ve başka kitaplarında yani 40 hadisinde 40 hadisinde kaç hadis var? 42 hadis var. Evet. İmam Nevevi 40 hadisinde ve başka eserlerinde hadisi kutsi geçtiği zaman aynen bu sigayı kullanmış. Selefe tabi olmuş. Bu birincisi. Thaniyetuhuma ikinci kullanmış ise قال الله تعالى فِي مَا رَوَاهُ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّ اللّٰهُ Allah subhanu ve teala şöyle dedi. Ondan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oldu mu? Evet. Rivayet etti ve her iki manada birdir. Oldu mu? Intaha kelam Ibn Hacem el-Heytami radıyallahu anhu fi'l-ibareh. Naam, مش ben ben akşam buldum. Baktım da şeyi bulamadım. Nerede söylediğini bulamadım. Yani o diyor ki Abdullah Sıracuddin ben şeyi naklettim size diyor. İbareye ama bazı ihtisarlara gittim diyor. Bazı yerlere kısalttım diyor. Burada ibare bitiyor. Eytemi'nin ibaresi burada bitiyor. Ben biraz kısalttım diyor. Nerelere kısaltmış bulayım diye baktım ben kitabın aslına. 600 küsur sayfa. Başta olabilir mi? Mukaddime'de falan olabilir mi diye düşündüm. Şeye kadar okudum. İnnemel amalü bin niyata kadar okudum. Yok. Belki orada diyebilir. Artık vakit geç olmuştu. Uyum da gelmişti. Tamam o tasarrufu bulayım diye bayağı bir baktım ben bulamadım. Yani burada okuyalım diye tamam. Evet. Şimdi burada bir bölümü izah edecek. Yani bak o kadar dakik bir alim ki. Abdullah Silacuddin. Buraya kadar anlatılan İbn-i ifadesinde böyle sıkıntı yok. Her şey kolay da. Yani izah etmemiz gereken bir bölüm var diyor. Bak yani işin hakkını vermiş. Bak dedi ki o nisbetu hadi ahadi ilahidi'n qussiyye ila Allahu ta'ala hiyye nisbetu inşai li'ennehu al-mutakellimu biha awwalun yukarıda böyle dedi ya bak diğer sayfanın başında ne dedi hadis-i qussiy'nin nisbeti nisbeti inşai olmak üzere Allahu Teala'dır çünkü onu ilk söyleyen odur tamam mı haza sarihun çok açık bir ifadedir fi <fî> en el ahadis <hadise l> <kutsiye> hadis-i kutsiler diye kelam-ı taala bak burada bunu demek istemiş o Allah'ın kelamıdır. Kelam Allah'a aittir. Lafız Allah'a aittir yani. Velakin lem yeblu hadd el i'cazih <fî> ve el hasaiset el lati Kur'an Kerim. Kur'an-ı Kerim'e has olan özelliklere ve i'caza sahip değildir. Tamam mı? Onlara sahip değildir. Tamam mı? kema enne baqiyata al-kutub al ala, ala al sallallahu aleyhi ve taala aleyhim kerim tibq rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam önce once nebilere indirilen kitaplar nasıl ki icaz yoksa Nasıl ki Kur'an'ın vasıflarına sahip değilse. Yani birisi sorabilir. Kardeşim kelam Allah'a ait. E Kur'an'ın kelamı da Allah'a ait. Hadis-i Kutsil'in kelamı da Allah'a ait. Kur'an mu'cizde. Niye bu mu'cizdeydi ki kelam da Allah'a ait? Birisi derse. Dersin ki sen Tevrat ve İncil'de şey değildi. Kur'an'ın vasıflarına sahip değildi. Tevrat ve de mu'ciz değildi. Dersin. Tamam Evet. <gülüyor> bu bitti. Bu birinci görüştü.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 bir manayı kendi lafızları lafız etmiştir. Bunun delili çoktur. yani tek hadis i farklı farklı rivayetlerinde farklı rivayetler olmasa bunun delillerinden bir tanesidir. Tamam. Galis Seyyid Şerif el-Cürcani, Seyyid Şerif Cürcani fi ta'rifatihi, ta'rifatında diyor ki: "El-hadisü'l-kutsî, hadis-i kutsî, min haythu'l-ma'na min 'indillahi teala ve min haythul lafzu Min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mana bakımından Allah'a, lafız bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Fe huve ma akberallahu ta'ala, ma akberallahu ta'ala bihi nebiyyahu bi ilhamin ev bilmenamin. Ya ilham yoluyla ya da uykuda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanahu aleyhi ve selleme haber vermiştir. Fe akber aleyhis salatu vesselam an el ma'na bi ibaratin nefsihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem al bi de bizzat kendisi... Kendi ifadeleriyle bunu bize haber vermiştir. فَالْقُرْعَانِ مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ Kur'an hadisi hususinden daha faziletlidir. لَاَنَّ لَفْزَهُ Çünkü Kur'an'ın lafızları nedir? مُنَزَّلٌ اَيْضًا Lafızlar da münezzeldir. Yani Allah teala tarafından indirilmiştir. seyyid Şerif Cürcani'de ne yapmış? Böyle söylemiş. Biz seyyid Şerif Cürcani'yi nerede gördük? Şey, e, a, kalit, kalit. Avamili Avamili Aa, diyor. Ki, tamam. Tabii Avamili Cürcani Sen Şerif Cürcanidir, tamam? Evet. Açalım. Efendim. Tabi tabi. 1 1. Ve قال العلامة سعد قال العلامة سعد سعد Fi şerhi al-40. <gülüyor> Taftazani'nin de vardır. Türkçesi vardı bunu. Bir ara çıkmıştı. Huzur yayınlarından çıkmış zannedersem. Bende var bakın Türkçesi. 40 hadis Taftazani'nin 40 hadisi vardır. Evet. وذلك قد اشتدرك والفرق بين الحديث القصي وبين القرآن أن القرآن هو اللفظ المنزل للإعجاز Kur'an'ın lafzı icazî olmak üzere mucizevi olmak üzere Allah Allahu Teala'dan indirilmiştir. Hadis-i ile Kur'an-ı Kerim arasında fark vardır. Hadis-i lafızları lafzları Allahu Teala tarafından icaz üzere indirilmiştir. Ve kutsî yu ma ahbarallahu Taala nebiyuhu an ma'nahu bi ilhamin ev bil manami. fa ahbara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetuhu bi an zalikel mana. Allah subhanehu ve teala manayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirdi. Bak melek söylemiyor bunlar. Tüm melek lafızda gelir değil mi? Melek demiyor bunlar. İbni Hacer herhangi bir keyfiyetle sınırlandırmayın diyor. Tamam Evet. Mu'cizen, pardon fe la yekuni mu'cizen, icaz yoktur ve la mütevatiren kel Kur'an-ı Kerim ama bak Kur'an-ı Kerim gibi tevatür değildir değil. Kur'an-ı Kerim gibi tevatür değildir. Yani farklı şekilde anlaşılabilir de böyle anlaşılması daha doğrudur. Evet. Bu da bitti. وَقَالَ الْعَلَامَةُ اَبُوا الْعَلَامَةُ اَبُوا الْبَقَاءَ ف۪ي فَصْلِ كَافِ مِنْ كُلِّيَّاتِهِ Ebu'l-Bakka'da demiş ki e, ilk kullananlar bunlardır zaten. Taftazani, Ebu'l-Bakka gibi. İlk kullananlar bunlardır. Hadis-i Kutsi'ye. الْقُرْعَانُ مَا كَانَ apaçık bir şekilde vahi olmak üzere lafız ve mana Allah'a aittir Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ve emme'l hadisü'n hadis-i kussiye gelince, fehuve ma kana lafzuhu min 'indi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Lafz-ı sallallahu aleyhi ve sellem aittir. Ve ma'nahu min 'indillahi teala bi ilhamin ev bil Ilham rüya yoluyla <gülüyor> uykuda nedir? E, mana Allah subhanahu wa ثم حكى ابو sonra Ebu'l-Bekâ İbn Hacer el-Heytemi'nin sözlerini hikaye etti ve "قال بعضهم" bazıları dedi ki "القرآن لفظ معجز ومنزل" Kur'an lafız mu'ciz ve menzeldir. bir lafızdır. "بواسطة جبريل عليه السلام" Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla indirilmiştir. "والحديث Hadis-i kutsî ise غَيْرُ مُعْجِزٍ بِدُونِ وَاسْتَةٍ Vastası olarak indirilmiş ama muciz değildir. Ama diğer özellikler aynıdır. Tamam mı? Diğer özellikler aynıdır. Bazıları bunu diyor. Yani bu görüşünde varlığını Ebu'l-Bakan'a atmış, zikretmiş. Evet. Yani hadis الْحَدِيثَ الْقُدْسِيَ الْلَفْزُنُ غَيْرُ مُعْجِزٍ Evet. Ve la bir vasıta vasıtatı cibril aleyhisselam. Bunu zaten yukarıda söyledi. Yukarıda görmüştük. Yani neymiş? Hadis-i lafızların mu'zevi değil. İ'cazı yok. Tabi Kur'an'ın i'cazı nerede? Bu da ayrı bir konudur. hep ila şiravne. Mesela bunun bir benzeri getirilemez mi? Harflerin kendisine değildir. Ne değildir? Harflerin kendisine değildir. Ondan sonra. Tek kelimeleri değildir. İzheb. Bak unsur. Öyle değil mi? Gale kane biz de söylüyoruz. Ee, cümlenin tamamında mıdır? İseb ila firâne mesela burada ne vardır? İncazurak Yok biz de bunu söyleyebiliriz. İseb ile suq. Peki Kur'an İncazı nerededir? Bu belli, yani başlı başına bir konudur. Herkes farklı bir şey söylemiş. Mesela ahkamında demiş kimisi. Anladın mı? Hükümleri, dünya ve ahiret saadetini kapsadığı için icazı buradadır demiş. Bu görüşe göre. Hadis-i Kutsi'de icazı vardır. Çünkü Hadis-i Kutsi'de mucizevidir. Bu görüşüyle. Kimisi demiş ki işte değiştirilemez olmasındadır mucize icazı. Bak bugün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu gibi Kur'an okuyabiliyoruz. Bu da ayrı bir konudur. Neyse biz gelelim bir başka şeyhin sözüne وَقَالَ اَلَّامَةُ الْكِرْمَانِيُّ ف۪ي Er-Kermani yani Seyyuhari yapmış olduğu seferler ki fe in qult ayasan dersin fe ma al farq bayna al hadis al qudsi wa bayna al quran hadis al qudsi razana farq ben de derim ki al quran lafzuhu mu'cizun wa munazzalun munazzal bir wastati cibrila Kur'an cibril aleyhisselam vasıtasıyla indirilmiştir lafzı mu'cizzedir la hazar gayr hadis al ise mu'cize özelliğine sahip değildir ve bi dunil wasta ve vasıtasız indirilmiştir وَمِثْلُهُ يُسَمَّ الْحَدِسِ الْقُدْسِيَّ وَالْإِلَهِيَّ وَالْرَبْبَانِيَّ şeklinde isimlendirilir. Hadis-i Kudsi'yi, Hadis-i veya Hadis-i Rabbani diye de isimlendirebiliriz. فَاِنْ قُلْتَ الْاَحَادِثُ كُلُّ حَا كَذَلِكُ Hadislerin tamamı böyledir. Hadislerin tamamı böyle. Vahid, hadisler vahiy değil mi? Yani Hadis-i Kudsi ile ikisinin arasında hiçbir fark yoktur. Sadece rasullar Rabbine şey yapmıştır Resulullah'ın Rabbine isnad etti hadisi kutsisi. Rabbine isnad etmedi hadistir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye göre Rabbine isnad etti? O da kendisine vahy edilen bir ruha göredir. Tamam Böyle diyoruz. Evet. Ve keyfe sallallahu aleyhi ve sellem ma ani'l Yani değil midir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan her şey ee, vahiyken. Bu nasıl olur? Hepsi böyledir. ve keyfeyla. Yani nasıl olur? Değil midir? Bu böyle değil midir ki? Bu böyle olduğuna göre nasıl olur bu böyle? Böyle bir mana var değil ve Evet. Yani mana ve hüküm açısından normal hadis yani ha, normal, normal diyelim biz şimdi burada normal hadis diye bir hadis ıslahı yok da herhangi bir hadisin hükmü neyse hadisi kutsunda hükmü olur. Hüküm açısından büyük bir fark yoktur sıhhat açısından bir fark yoktur. İkisinin de sıhhat şartları aynı şartları kapsamak zorundadır sayı olabilmesi için. Eğer e, herhangi bir hadiste bazı sebepler o hadisi sahihlikten hasenlik derecesine düşürüyorsa aynı sebepler hadisi kutsi de ha, şeyde düşürür. Hasele düşürür. Veya zayıfa düşürür. Veya e, herhangi bir hadiste isnadında bir ravi atlandıysa buna hadis-i deniyorsa hadis-i kutsi'de de isnatta bir ravi atlanırsa ona da hadis-i denir bu açıdan fark yoktur hüküm açısından fark yoktur her ikisinde de emir ne bildirir vücud bildirir genelde emir bildirmez hadis-i ama eğer bir şey nehyediliyorsa kesin haramdır o herhangi bir hadiste de haramdır zaten nehi haramlık bildirir karine olmadığı zaman ilahi bu alttan hiçbir fark yoktur. İhtilaf edilen husus lafızdadır. Bazıları çok zayıf bir görüştür. Lafızın Allah'a ait olduğunu söylemişlerdir. İbn-i bunlardan bir tanesidir. Ama burada geçerli olan görüş lafız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir. Peki aradaki fark ne aradaki fark? وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقُدْسِيُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْتَنْزِيهِ Bu bir farktır. Yani o Allah subhanahu wa Taala'nın zatını tenzih ile ilgili alakalı hadislerdir genelde. Ve bi sıfatihil celaliyeti vel cemaliyeti mensuben ile hadretil kusriyeti taala ve tegaddes. Allah subhane ve taala nedir? Nispet edilir. Tamam mı? Onun cemal ve celal sıfatlarıyla ilgilidir. Mesela sen önümüzdeki derse bir 810 tane hadisi kusri ezberle gel. Bakalım nelerden bahsediyor içeriği, tamam? Benim hiç aklıma gelmedi yani. Aklıma gelseydi böyle 25-10 tane hadis kutsi naklederdik ki yerine otursun mesela diye, Evet, bitti. Ve talaşsa min hadisin nakoli bu nakledilir. <gülüyor> An alimler, gelimler, birbirleriyle tartıştılar. Bu konuda, bu konuda, Hadis-i bu konuda, ittifak konuda, bu konuda, hadis-i kutsinin Allah Subhanahu ve Teala ta tarafından olduğu hususunda alimler ittifak ettiler. Ve inne mahtelefu fi lafzih, ancak lafızda ihtilaf ettiler. Fe minhum men zab ila en lafzuhu min inda la ila taala. Onun lafzı da Allah'a aittir dediler bir kısmı. Ve minhum men zab ila en lafza en lafzu'l hadis-i kutsiyye, hadis-i kutsinin lafzı هو min inda ind rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Lafız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir dediler. Tamam. Velhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Önümüzdeki ders Ebde'u bilhamdül musalliyen ala Muhammed'in hayrı nebiyyin ürsülayla başlıyoruz. Velhamdülillah <gülüyor> Rabbil Alemin.